Bershane FM. Bershane er FM. Türk Eradiyonu Türk FM. Bershane FM. Bershane FM. Bershane FM. Bershane FM. FM. Bershane FM. Bershane FM. FM. Berişan Berişan FM. FM. ...diyoruz yani haber, haberler... ...neye da haberler, böyle bir şey <gülüyor> Türkiye radyolarının tek arkası ömür bir komedi programı Perişan Efendi'den... ...sevgiler, saygılar, rumetler. ...şimdi Perişan Efendi Haber Merkezi'nce hazırlanan... ...haber bültenini sunuyoruz... ...spikeriniz Ömer Pekin... Pe pe ...perişan haber haber, haber, haber, haber, haber... ...dinleyiciler, millet uzaya gidiyor... ...biz nelerle uğraşıyoruz... Ülkemizdeki türban sorunu devam ederken Türban sorununu kafalarda çözemeyenler Türbanı kafalardan çözmeyi düşünüyorlar dinleyiciler <gülüyor> Meseleyi çözmek için adım atılsa da Atılan adımlar statikocular yüzünden yerine varamıyor Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi CHPP Genel Başkanı Sayın Kılıçtıroğlu'nun Türbanı biz çözeriz açıklamasına parti içinde tepkiler gelince Türban sorunu başka bahara mı kaldı dinleyiciler Konuyla ilgili açıklama yapan bir partili sayın genel başkanımız türbanı biz çözeriz derken türbanı kafalardan biz çözeriz demek istemiştir. Lütfen lafını çarpıtmayın diyerek olayı başka bir boyuta taşıdı dinleyiciler. Dinleyiciler millet uzaya gidiyor biz nelerle uğraşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala Ankara'da 29 Ekim gerginliği. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin türbanlı olması nedeniyle yıllardır 29 Ekim resepsiyonunu boykot eden ana muhalefet partisi CHPP'nin bu bayram ne yapacağı merakla beklenirken CHPP içinde bir grubun resepsiyona katılalım, bir grubun hayır katılmayalım, başka bir grubunsa katılacağımızı söyleyelim, son anda katılmayalım, diğer bir grubun ise katılmayacağımızı söyleyip son anda katılalım, millet ne yapacağını şaşırsın dediği öğrenildi dinleyiciler. <Gülüyor> CHPP kulislerinde konuşulan başka bir plan ise resepsiyonun anayasa mahkemesine götürülüp iptalinin istenmesi dinleyiciler. Beberi, beberi haber, haber, haber, haber. Dinleyiciler bu Japonlardan korkulur, valla korkulur, billa korkulur. Japon bilim adamları ilik naklinde çığır açtı. Japon bilim adamları dünyanın en kolay, en acısız ve en ucuz ilik naklini gerçekleştirerek dünyayı bir kere daha şaşırttılar dinleyiciler. Bir trafik kazası sonucu hastaneye gelen hastanın gömleğindeki iliklerinden birinin kopmuş olduğunu gören Japon doktorlar yaralıya altıda altı uyan başka bir ilik bulup ilik naklini gerçekleştirdiler. Yani dinleyiciler deyim yerindeyse ise bu Japonlar iliğine kadar bilimle iç içe dinleyiciler. Yaralıya iliğini veren hayırsever Japon iliğim sayesinde bir gömlek Hayata döndüyse ne mutlu bana, herkesi ilik vermeye davet ediyorum dedi. Anayasa değişikliğine değişik talepler. Dinleyiciler demokratikleşme yolunda önemli mesafeler kat eden ülkemizde, yapılan referandumun ardından anayasa değişikliğine yeşil ışık yakılırken, herkes kendine göre anayasa değişikliği istemeye başladı. Alınan bilgiye göre maçlara giden taraftarlar bir teklif göndererek, Maçlar 90 dakika yerine 150 dakika olsun, seyircilere de top verilsin, futbolcular oynarken seyirciler de oynasın maddesinin yeni anayasaya konulmasını istediler. Bir başka yeni anayasa maddesi eklensin diyenlerse kiracılar dinleyiciler. Kiracılar adına başvuran bir grup kiracının yeni anayasaya girmesini istediği madde ise 10 yıl boyunca aynı evde oturan kiracıların oturdukları ev oturan kiracıya verilsin maddesi dinleyiciler. Daha birçok kişi ve kurumdan anayasa maddeleri teklifi gelirken en ilginç anayasa maddesi teklifi ise Anı Muhalefet Partisi CHP'den geldi. CHPP'nin yeni anayasa teklifi ise nasıl üç kornar bir penaltı ediyor, üç muhalefet bir iktidar etsin e, şeklinde dinleyiciler. <Gülüyor> Be -be -be -be -be -be haber, Haber, Haber radiyosunda Şenefen haber haberler şey e şey dünya haber merkezin ulaşan haber bültenini dinlediniz şey haber. görüşmek haber haber. üzere <gülüyor> Dinleyim, şey dinleyiciler dinleyin dinleyiciler Perşembe FM geri dönüyor Şenefen Türk radyoda FM